587, numaralı konu, bir bedevinin Hazreti Peygamber'den alacağını istemesi, evet, bir göçebe Arap Hazreti Peygamber'e gelerek ondan alacağını istedi, Hazreti Peygamber'i çok sıkıştırdı ve hatta, alacağımı ödeyinceye kadar yakanı bırakmayacağım, dedi, orada bulunan sahabiler onu bu yaptığından vazgeçirmek amacıyla, azap olunasıca, sen kiminle konuştuğunu biliyor musun, dedilerse de bedevi, ben hakkımı istiyorum, dedi, Hazreti Peygamber ise eşabına, hak sahibinin yanında yer almanız gerekmez miydi buyurdular Hazreti Peygamber daha sonra Havle bin Kaysa haber göndererek eğer elinde hurma varsa bize biraz borç versin hurmalarımız geldiğinde borcunu öderiz dedi o da anam babam sana feda olsun ey Allah'ın rasulu dedi ve Hazreti Peygamber'in istediği kadar hurma gönderdi böylece Hazreti Peygamber Bedevi'nin borcunu fazlasıyla verdi bunun üzerine adam sen nasıl alacağımı hakkıyla verdinse Allah da sana hakkıyla mükafatını versin dedi Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular, insanların en hayırlısı onlara haklarını verendir, hak sahiplerinin, haklarını zahmetsizce alamadığı bir millette hayır yoktur ve o millet iflah olmaz.